Efendim biz Kıbrıs'ta yaşıyoruz. Eşim Gazino'da çalışıyor. Kurper olarak çalışıyor demiş. Eşimin maaşı haram mıdır? Lütfen cevap verirseniz çok seviniriz demişler. Gazino dediği hocam, Kıbrıs'ta kumar oynamak serbest. Kumar oynatılan mekanlara da gazino deniliyormuş. İzleyicimiz sizden cevap beklerler. Bir hadis-i şerif hemen aklıma geldi. Edallu alel al fa'ili ve eddallu alel şerri ke Yani Hayra delalet eden, hayrı gösteren o hayrı işlemiş gibidir. Şerre delalet eden, şerre işaret eden, şerre yol gösteren o şerri işlemiş gibidir. Dolayısıyla bu gibi yerlerde çalışanların kazancı tamamen haramdır. Yani ister bu kimse e, bizzat o kumar işiyle meşgul olsun, isterse orada e, bilet kessin, ne bileyim orada şey olsun. Velev ki çay denmese bile. Velev iş yani. yapsa bile. Çünkü bunlar netice itibariyle onlara hizmet ediyorlar. Dolayısıyla bu kimselerin kazancı helal değildir. Kendilerine yeni bir iş aramaları gerekir.